Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te önceki bölüm İnsanlar onun için ne düşünüyor? Şair, kahin veya sihirbaz olduğunu söylüyorlar. Ama vallahi ben kahinlerin sözlerini dinledim. Onun sözü kahin sözü değildir. Şairleri de dinledim. Onun sözü şiir de değil. ...daha tesirli bir şey Vallahi ey Allah'ın Resulü... ...Müslüman olduğumu halka duyurmadıkça rahat edemem. Kabe'ye gidip bunu onlara açıklayacağım. Ey Kureyş topluluğu... ...ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ne diyor bu adam? Ne diyor bu adam? Bu adam Tüm din bilginlerinin beklediği bir peygamber vardı... İşte o peygamber senin yeğenindir. Eh, peygambermiş. Olsa olsa sihirli sözlerle sizi büyüleyen bir sihirbaz ol. Ey kardeşimin oğlu, insanlara bunu anlatacağın zamanı bildir. Silahlanıp yanında olalım. Vallahi ömrüm oldukça seni yalnız bırakmam. Ey Allah'ın Resulü, ben yardımcın olurum. Gerçi buradakilerin en küçüğü, baldırı en incesiyim ama seni bırakmam. Sana ben destek olurum. Dinlemeyin şunu! Bizi işimizden gücümüzden etti. Hadi, hadi. Ya, gidelim! Böylece Hz. Muhammed Mekkelilere İslam'ı açık açık tebliğ etmiş oldu. Mekke'ye gelen ziyaretçiler de bu durumdan haberdar olup, gittikleri yerlere bu haberi götürmeye başladılar. Mekke'de artık iki grup vardı. Hz. Muhammed'e iman eden müminler, ve Allah'a ortaklar koşmakta direnen müşrikler. Dokuzuncu bölüm. Mekke müşriklerine göre Müslümanların sayısı çok azdı. İçlerinden birkaçı müstesna çoğunlukla halkın fakir ve zayıf tabakasına mensuptular. Müşrikler ise oldukça zengin ve nüfuzluydular. Peygamberimize ve ona inananlara karşı cephe alıp, onları dinlerinden döndürmek için her türlü zorbalığı yapmaya başladılar. Peygamberimizin evi Ebu ile ile Ukbe bin Ebi Muayt'ın evi arasındaydı. Bu ikisi Resulullah'ın evinin önüne insan ve hayvan pislikleri döker, geçeceği yollara dikenli çalılar yerleştirirler, türlü hakaretler ederlerdi. Peygamberimiz Mekke'ye dışarıdan gelen insanlara İslam'ı tebliğ etmek için bir gün Ukaspan'a yerine gitmişti. Peygamberimizin üzerinde kırmızı bir cübbe vardı. İnsanların arasında dolaşarak, Ey insanlar! Allah'tan başka ilah yoktur. Buna inanın, kurtulun diyordu. Arkasından da amcası Ebu Leheb onu takip ediyor ve şöyle bağırıyordu. Ey insanlar! Bu benim kardeşimin oğlu. Sözlerine inanmayın, yalancıdır. Ondan sakının! İnsanlar şaşkındı. Biri sürekli diğerini yalanlayan iki kişinin kim olduğunu merak ediyorlardı. Bunlar kim, tanıyor musun? Öndeki genç Muhammed bin Abdullah. Arkasından gelen de amcası Ebu Leheb. Ebu Leheb, Oğulları ve karısı Hz. Muhammed ve ailesine büyük bir nefret besliyordu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil ne yapsa hıncını alamıyordu. Bir gün çocuklarını topladı. Biliyorsunuz amcanızın oğlu ağzı alınmaz sözler söyleyip ilahlarımıza hakaret ediyor. Ona haddini bildirmek size düşer. Geçen gün karşıma geçmiş bana uydurduğu şiirlerden okuyordu. Yüzüne tükürdüm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne iyi düşündün Şu dakikadan sonra onun kızlarıyla ilişkinizi keseceksiniz Utbe Utb, Dikkatle dinleyin beni Derhal gidip nişanı attığınızı, onun kızları Rukiyye'yi de Ümmü Gülsüm'ü de istemediğinizi söyleyeceksiniz. Doğru söylüyorsun anne. Haklısın. Söylüyorsun. Ha şöyle. Ebu Reheb'in oğulları istediği kızı alabilir. Bir Mecnun'un kızlarına mı kaldı? <gülüyor> Bunun üzerine Ebu Leheb'in oğulları peygamberimizin kızlarıyla olan nişanlarını bozdular. Bir gün Ebu Leheb'i elindeki pislik dolu kovayı Hazreti Muhammed'in kapısına dökerken gören Hazreti Hamza dayanamayıp kovayı aldı ve onun başından aşağı boşalttı. Al bakalım! Dur hey dur ne yapıyorsun sen? Bu sana yakışır. <Gülüyor> Ne yapıyorsun Ahmak? Asıl sen ne yapıyorsun? Ne biçim adamsın sen? Kendine gel. O senin yeğenin. Yeğenimmiş. Dinimizden dönen biriyle benim akrabalığım olamaz. Sihirli sözleriyle herkesi büyümez. Bağrışmalar üzerine dışarı çıkan peygamberimiz, üzerindeki pislikleri silkelemeye çalışan Ebu Leheb'i ve Hamza'yı görünce çok üzüldü. Sadece, Ey Abdümenaf oğulları! Bu nasıl komşuluk? Demekle yetindi Ebu Leheb'in bitmeyen düşmanlığı Sonunda kendisi hakkında Bir sure inmesine sebep oldu Ebu Leheb de Karısı da artık iflah Olmayacaktı Ayetlerde şöyle deniyordu Ebu Leheb'in Elleri kurusun Zaten kurudu da Ona ne malı fayda verdi Ne kazandı O alevli bir ateşe Girecektir Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Peygamberimiz bir gün Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Kureyş müşriklerinden bir grup da oradaydı. Aralarından Ebu Cehil şöyle dedi. Bu adamın burada böyle hareketler yapmasına tahammül edemiyorum. Görünmeyen ilahına ibadet mi ediyormuş ne? Hey! Gelin bakalım. Hanginiz az önce boğazanan devenin işkembesini getirip de... ...o secdeye kapandığında üstüne koyan ha? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Ebu Cehbi. Zekana hayır. Ben koyarım. Tutun şunun ucundan. Aldı. Az daha yürücük mü? Tamamdır. <gülüyor> Hadi biraz daha. <gülüyor> i̇şte oldu. <gülüyor> ne yapıyor bunlar? Fatma buralardaydı, ona haber vereyim. Hey, ne yapıyorsunuz? Baba, babacım, iyi misin? Kocaman adamlarsınız, şu yaptığınız size yakışıyor mu? İşkembe koymak da nedir? Babacım, kalkabilecek misin? Ver elini bana. Onlar seni korumasız mı zannediyor? Sen Amr bin Hişam. Sen Ükbe ve sen Ümeyye. Bir de bu kavmin şereflileri diye ömürsünüz. Yaptıklarınız nerede? Şeref ve haysiyet nerede? Hey, hey, küçük bir kızın dediklerine bak. Bu da babası gibi peygamberliğini ilan eder yakında. <gülüyor> bu esnada peygamberimiz namasını bitirmiş ve ellerini semaya döndürmüştü. Şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Resulullah bunları söylediğinde müşriklerin gülüşmeleri kesildi. Buz gibi bir hava esti. Peygamberimiz devam etti. Allah'ım Amr bin Hişam'ı, Utbe bin Rebi'a'yı, Şeybe bin Rebi'a'yı, Velid bin Utbe'yi, Umeyye bin Halefi, Ukbe bin Ebi Muayt'ı, Umare bin Velid'i sana havale ediyorum. İsmi geçenlerin yürekleri korkuyla doldu. Korkmakta haklıydılar. Ne kadar inkar etseler de, peygamber olma ihtimali olan birinin bedduasını almak, tüylerini ürpertmişti. Eğlenecekleri bir şey kalmamıştı. Dağıldılar. Gerçekten adı geçenlerin hepsi korkunç bir şekilde can verecekler ve son anlarında bu sözleri hatırlayacaklardı. Kureyş müşriklerinden bir grup otururken Resulullah gelip Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Aralarında şöyle konuşmaya başladılar. Artık yaptıklarına tahammülümüz kalmadı. Biz bunun gibisini görmedik. Bize hakaret ediyor. Bizi aptal yerine koyuyor. Baba ve atalarımızı hakaret ediyor. Tanrılarımızı hakaret ediyor. Aramıza fitne ve fesat sokuyor. Ne duruyoruz? Yaptıklarını yanına mı bırakacağız? Hadi hesap soralım. Muhammed! Bizim ilahlarımıza sövmekte ısrar ediyor musun? Peygamberimiz Allah'tan başka ilah yoktur deyince hep beraber onun üstüne yürüdüler Bu arada biri Hazreti Ebubekire arkadaşına yetiş diye haber gönderdi Bırakın, bırakın ne yapıyorsunuz? Bırakın onu bırakın Ne yapıyorsunuz? Bırakın onu ne yapıyorsunuz? Allah cezanızı verirsin Rabbim Allah'tır dediği için mi bu adamı öldürmek istiyorsunuz? Hz. Ebu yardımıyla bu saldırıdan kurtulan peygamberimiz yaralanmış, Hz. Ebu başı yarılmış ve sakallarının bir kısmı yolunmuştu. Müşrikler her fırsatta peygamberimize hakaret ediyor, saldırı ve tacizde bulunuyordu. Ancak öldürmeye kabilesi güçlü olduğu için yeltenemiyorlardı. Ama ona inanan zayıf Müslümanlar akıl almaz işkenceler görüyorlardı.